Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bugün Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumlardan Medine'de 11 yıl üst başlıklı sunumumuzun 8.sini sunacağız inşallah. Bundan önceki haftaların konusu Allah ile insanlar arasındaki engeli kaldırmak. Allah ile insanlar arasındaki engeli kaldırmak başlığında birçok konuyu burada Alt başlıklar olarak göreceğiz. Bugün de farklı bir noktadan meseleye bakacağız. Ütopik din anlayışı. Alt başlığında geçen hafta incelediğimiz konuya uygulamalara yönelik konuları da katabiliriz diyorum. İslam'ın uygulanmasında Müslümanların algıları İslam'ı hayata uygularken ortaya koydukları düşünceler. Ne yazık ki ayetlerin anlaşılmasının önündeki en büyük engellerdendir. Sahabe hayatları örneklenerek algılanan din anlayışı. Resulü örnek almakla sorunlu Müslümanlar, Resulü örnek almada yeterli bilgiye, bilince sahip değiller. Rivayetleri tartışılan hadislerdeki peygamberle, ayetlerde anlatılan peygamber arasında bocalayan Müslümanların çoğunluğu, kaçışı, Resul'ün arkadaşları olan sahabeleri örnek almada bulmuşlardır. Resul tarafından söylendiği iddia edilen ashabın gökteki yıldızlar gibidir. Kim onları takip ederse kurtulur. Sözüyle hareket eden Müslümanlar, Resul'ü anlama yolları varken, yollarını düzgünce öğrenme imkanları olmayan sahabelerin peşine düşmüşlerdir. Bugün. Ne olursa olsun, Resulü anlatan sağlam bir kaynak olan Kur'an elimizdedir. Sağlamlığı Kur'an'la eşleşmeyecek durumdaki hadis rivayetleri ne kadar tartışılsa da Resul hakkında bize bilgiler ulaştırır. Ama sahabeler denilince ne Kur'an'dan ne de diğer kaynaklardan yeterli bilgiye ulaşmak zordur. Sahabelerle ilgili birçok konu yine rivayetleri tartışılan hadis kitaplarından gelmektedir bize. Bu hadis kitaplarından gelen bilgilere göre oluşturulan tabakatlar, sahabelerin tarihleriyle ilgili bilgiler vermektedir. Kur'an, Rasul'ün arkadaşlarını genel tabirle müminler veya Müslümanlar olarak ele alır. Böylece sahabenin genelliği çerçevesinde kişiselleştirilemeyen bir örnekle hepsi birden sunulmuş olur Kur'an'da. Böyle olmasına rağmen, Müslümanlar, sahabelerden bazılarının birkaçını örnek alarak, kendilerine İslam'ı bir yol çizdiklerini iddia ederler. Halbuki, hiçbir sahabenin örnekliği, İslam'ın örnekliği olamaz. Zira her Müslüman, akli, mantıki, iradi, duygusal, bedensel yapılarıyla İslam'ı hayatlarına yansıtırlar. Yansıtılan hayatın İslam olduğunu söylemek gülünç olur. Ayetlere baktığımızda, sadece Resuller insanlar için dinin uygulamasında örnektir. Müslümanların tarihinde, Resulün ölümünden sonra çıkan iktidar savaşlarında, Müslümanların birbirine düşmesi, adı saygıyla anılan birçok sahabenin, karşı karşıya gelerek birbirlerine kılıç çekmeleri, ordular kurarak birbirleri üzerlerine yürümeleri ne yazık ki Müslümanlara ait tarihin karanlık yüzüdür. Bugün itikadi ve ameli mezheplerin doğmasına neden olan birinci ayrışma siyasi ayrışmadan kaynaklanır. Şia-Sünni ayrışmasının temelinde ne bilim, ne ilim ne de masum anlayışlar yatar. Direkt siyasi bir ayrışmanın hırslara boğulmuş uzantıları olarak itibarda amele yansıyan ayrışmaları doğurmuştur. Sahabelerin hayatından çıkan bu ayrışmalar, Müslümanlara örnek oldukça, ayrışmalara masumiyet kazandırılacaktır. Yani, bu ayrışmalarda Müslümanlar bir tarafları taraf tuttuğu müddetçe, tuttukları tarafı daima masum hale getireceklerdir. Nitekim, Geçmişte ayrışmalara masumiyet kazandırılmış, artık itigadi ve ameli mezheplerin din haline gene neredeyse kimse yadırgamaz olmuştur. Tarihte aşiret, düşünce yakınlıkları kurularak oluşan ayrılıklar bugün din temelli ayrılığa kadar uzanmıştır. Mezhepler, tarikatlar kendilerini dinle bütünleştirmişler, sadece kendilerinin kurtulduğunu iddia ederek gerçek dini kendilerinin yaşadığını söyleyerek Allah'ın gönderdiği dini bir kenara itip kendi mezheplerini Allah'ın gönderdiği dini yerine koymuşlardır. Sahabelerin düşünceleriyle, duygularıyla, yorumlarıyla ayrıştıkları konuların din boyutunda ayrılıklara kadar ulaşması, Müslümanların Allah'ın ayetlerinden daha çok insanların düşüncelerine davranışlarına önem verdiğini gösteriyor. Sadece bugün değil, dün de aynı şeyler olmuştur. Yani dün de insanlar Allah'ın ayetlerinden çok insanların görüşlerine önem vermişler ve böylece bu önem verişte sonuçlanan bütün hadiseler Müslümanların cemaat anlayışlarına, tarikat anlayışlarına ve mezhep anlayışlarına sirayet etmiş ve böylece oluşan bu kurumlar kendilerini dinle bitirileştirilmişler ve dinin yerine geçmişlerdir. Allah birbirinizle savaşmayın derken, birbirine savaşan Müslümanlar, Allah birbirinizi öldürmeyin derken, birbirini öldüren Müslümanlar, ayetler, itirafa düşmeyin, Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak birleşin derken, en ufak görüş ayrılıklarıyla itiraf eden Müslümanlar, her türlü ayrışımda olumsuzlukta kendilerine sahabeleri örnek göstermişlerdir. Şan'ın da, sünni'nin de dayandığı mutlaka bir sahabe vardır. Tarikatçının da, mezhepçinin de mutlaka dayandığı bir sahabe vardır. En masumu bile ayetlerin yorumunda sahabelerin anlayışlarını delil göstererek ayrışma sağlamıştır. Halbuki sahabelerin anlayışları diye öne sürlen her konunun tarihi rivayetin doğruluğu tartışılır. Yani bugün sahabeler delil göstererek, onların düşünceleri delil gösterilerek getirilen bütün haberlerin kaynakları tartışılır. Sahih kaynak olma noktasında, sahih bilgi olma noktasında bir güvene, bir itimada sahip değillerdir. Kaldı ki Allah'ın bize uyun diye emrettiği, tembihlediği şey, gönderdiği ayetlerdir. İnsan olarak her sahabenin kendine göre kuyuları, akıl üretmeleri, kalbi yaklaşımları, İslam'ı hayatlarına uygularken örneklikleri vardır. Olması da doğaldır. Zira Allah'ın ayetleri, robotlar topluluğu üretmemektedir. Aksine Allah'ın ayetleri, her Müslümana akıl etme, muhakeme kurma, fık etme, yani okuduklarından, anladıklarından sonuçlar çıkarma, yaşadıklarından sonuçlar çıkarma görevi vermektedir. Bilgi seviyesi ne olursa olsun, Müslümanlar kıl ederek, muhakeme kurarak, yorumlayarak, hükmederek sonuçlara ulaşacaklardır. Böyle bir durumda doğal olarak bilgi gücü, akıl gücü, muhakeme gücü, yorumlayabilme gücü, hüküm gücü devreye girerek ortaya birbirinden farklı anlayışlar, sonuçlar çıkacaktır. Bu noktada Allah Müslümanların birbiriyle istişaresini yani görüş alışverişini hiçbir Müslümanın diğer Müslüman kardeşine hükümleriyle, sonuçlarıyla hükümran olamayacağını bildirmektedir. Kulların kullara hükümranlığı yasaktır. Öyleyse kullar farklılıklarıyla üstünlük sağlayarak diğer Müslümanlar üzerinde hükümranlık kuramazlar. Peki, tarih böyle mi gelmiştir? Elbette hayır. Tarih ne yazık ki bazı açık gözlerin, çıkarıcıların insanlar üzerine hakimiyetiyle sonuçlanmıştır. Ve bugün de böyledir. Bugün de değişik bir şey yoktur. Siyasi, mezhebi, tarikat, cemaat ayrışmaları olmasa bile Müslümanların kendilerine sahabeleri örnek alarak oluşturacak din algısı ütopik din algısı olacaktır. Yani gerçekçi bir din algısı olmayacaktır. Zira bugün sahabelerin yaşantısından 1500 yıl sonra sahabelerin gerçek duygularına, düşüncelerine, yaşamlarına doğru bir şekilde ulaşmak mümkün değildir. Dinin yıldızları olarak tarif edilen sahabelerin göklere çıkarılması, sanki yeryüzüne layık görülmemesi bile gökyüzünde bir İslam algısının işareti olarak düşüncelerimize yerleşecektir. Belki sahabelerin gökteki yıldızlar gibidir sözü, bu anlama gelmese de bugün Müslümanların kafasında sahabeler bugünkü Müslümanların ulaşamayacağı bir İslam'ı yaşamışlardır. Böyle bir anlayış peşinen sahabelerin yaşadığı İslam'ı yaşamımıza indirgeyemeyiz demekten başka bir şey değildir. Adeta İslam'ı hayatımıza uygulamaktan kaçmanın bir yolu olarak Resule ve sahabelere biçilen kalkanlarla oluşturulan İslam algısını gerçeklikten çıkararak bir dönüştürmüştür. Biz Hazreti Ali olamayız. Biz Hazreti Ebubekir olamayız. Biz Hazreti Ömer olamayız. Biz Ebuzer olamayız. Gibi sözlerle başlayan cümleler, onlara ayrı bir kaftan kendimize ayrı bir kaftan biçtiğimizin göstergesidir. Halbuki sözü geçen bu sahabeler, Toplumun önüne çıkanlardır. Toplumun önüne çıkmayan, toplumda silik kalan ama Müslüman olan nice insanlardır. Hiçbir zaman bir toplumda bütün insanlar öne çıkmaz. Bizler öne çıkanlara göre İslam algısı oluşturursak yanılmış oluruz. Zira toplumlarda öne çıkmayan insanların yaşamı da Müslümanlık yaşamının bir yansımasıdır. Yani düşünün bir toplum var, o toplumda tarihe adını yazdıracak kadar öne çıkarak hareketlerde bulunmuşlar, çalışmalarda bulunmuşlar ama toplumun çoğunluğu tarihe adını yazdıramıyor. Onlardan kimsenin haberi yok ama onlar da Müslüman olarak hayatı yaşıyorlar. Nitekim Medine'de 10 bin nüfus dediğimiz zaman veyahut da işte Mekke'yi fethetmeye giden Müslümanların toplam sayısı 10 bin lira dediğimiz zaman bir rakam olarak söylüyoruz. 10 binlere aştı. Peki o savaşta veya o Mekke'nin fethinde kaç tane kahramanımız vardı? Kaç tane kişi öle çıkmış diye baktığımız zaman elin parmaklarıyla 15-20'i geçti. O 15-20 kişiye göre mi İslam algısı tasarlanacak veyahut da o toplumun tümüne göre mi? Diye düşündüğümüzde elbette o toplumun tümüne göre. Adını tarihe yazdıramayanlar, adını tarihe yazdıranlar, Hep birlikte mütala edilir. Tarihe adını yazdıran Müslümanlarla tarihe adını yazdıramayan Müslümanlar arasında çok fark nedir? Ayetler toplumun önüne çıkanlara mukarrebin derken diğer inananlara yani öne çıkmayıp geride kalanlara mümin diyor. Onları sağan yani kitabı sağ taraftan verileceklerin, verilenlerin verileceklerin ehli olarak tarif ediyor. Onları cennetle müjdeliyor. Toplumsal yapılara baktığımızda bir toplumda öne çıkanlar toplumun ancak %25'ini geçmiyor. En ilimsel rakam %25. Bugün sosyoloji bunu söylüyor. Bir toplumda o toplumu sürükleyen, sürükleseyden o toplumda belli bir dava, belli bir inanç için öne çıkanlar grubu %25'i geçmez. Bu her konuda böyledir. Ekonomide, siyasette, inançlarda, yaşamda, iddialaşmada, mücadelelerde hep %25 civarında gezinir. Geri kalan %75 toplumda öne çıkmayan, karınca kararınca inançlarını yaşayanlardır. Şimdi biz toplumun önüne çıkmamış, geride kalmış Müslümanları görmezden gelerek sadece toplumda ileriye çıkan Müslümanları örnek alarak İslam algımızı oluşturursak, oluşturduğumuz İslam algısı bütün Müslümanları kapsamayacaktır. Bütün Müslümanları kapsamayan İslam algısı ise ütopya'dan başka bir şey olmayacaktır. Çünkü toplumun büyük çoğunluğuna çıkmayacaktır. Toplumda öne çıkma becerisini oluşturamayan Müslümanlar sürekli öne çıkan Müslümanların örnek gösterilmesiyle bunalıma düşeceklerdir. Bugün Müslümanlar arasındaki olanlar bunlardır. Müslümanların önüne, toplumların önüne çıkmış insanlar, insanların düşünceleri, yaşamları örnekleridir. Müslümanlara Ömer gibi ol, Ali gibi ol, Ebu Zer gibi ol, Osman gibi ol, Ebu Bekir gibi ol diyerek bir İslam algısı çizebiliriz. Ancak insanlar için kafalarında büyüttükleri, yıldız yapıp gökyüzüne yerleştirdikleri sahabeler gibi olmak hayaldir. Toplumun büyük çoğununca. Bu hayali yaşayan Müslümanlar gün geçtikçe yenilgileri yaşayacaklardır. Biz yapamıyoruz, biz edemiyoruz, biz başaramıyoruz sözcükleriyle. Tamamlanan cümleler, müslümanların ortak görüşü olarak ortaya çıkacaktır. Bugün Şia, Hüseyin, Fatıma gibi olmak yolunda ömür tüketmektedir. İslami mücadelenin şiarı olarak Hüseyin gibi olmayı hedef alan müslümanlar gerçekten ayetlerin bütünlüğünü anlayabilirler mi? Allah müslümanlara müslümanlardan birini kendinize örnek alıp din edinin mi dedi? Aslında Hüseyin gibi olmak anlayışı, ayetlerin çizdiği dinden çıkıp, kişinin anlayışıyla, mücadelesiyle çizdiği din anlayışına sahip olmaktır. Böyle bir sahip olma, böyle bir sahip çıkış, ilk anda güzel gibi görünse de tevhidi bazda büyük sorunlar yaratmış. Sanki örneklenen insan, insanlıktan çıkarılmış, ilah edinilmiş gibi olur. Zira geçmişteki bütün toplumlar ilahlarını aşırı sevgiden, saygıdan üretmişlerdir. Müslümanların tarihteki bazı Müslümanlara sevgi duyması garip değildir. Gariplik, sevgi boyutunun sınırlarını genişletip kişileri ilahlaştırmaktır. Şan'ın Hüseyin'i, Fatıma'yı ilahlaştırdığı gibi Sünnilerde Ebu Bekir'i, Ömer'i, aynı noktaya getirmişlerdir. Sünni tarikatların tipik örnek gördüğü Ebu Bekir'in aslında onlarla hiçbir ilgisi yoktur. Ömer'in fıkıh camiasında örnek alınması onun sert ama adil yapısından kaynaklandığı söylenen çizgileri takihlere farklı açılımlar doğurmuştur. Ayetleri kendisine göre tevil ederek uygulamadan kaldıran veya uygulamalarını değiştiren Ömer'in Ayetleri zamanına göre uydurma çabasındaki çalışmaları fakihlere örnek olduğu tartışılmazdır. Ayetlere yaklaşım biçimi teslimiyet değerlerinde İslam ele alınırsa ayetlere uygulamadan kaldırmak veya uygulamalarını değiştirmek olarak ortaya çıkar ve bu düşünürcüdür. Uygulamaları bize ters gelen her konuda onların bir bildiği vardır anlayışı, İslam'ın temeline konulan en büyük dinamındır. Yani, onların bir bildiği vardır. Olaya bir baktığınız zaman bakıyorsunuz, biraz terslik var. O zaman bunu yargılamıyorsunuz, bunu düşünmüyorsunuz, bunun üzerine gitmiyorsunuz ve şöyle diyorsunuz, onların bir bildiği vardır deyip olayı olduğu gibi kabul ediyorsunuz ve onların görüşüne göre ayeti anlamaya çalışıyorsunuz. Onlar bilerek, bir bildiği var olarak bu işi yapmışlardır. Öyleyse bizim ayeti anlamamızda yanlışlık vardır. Biz ayetimizi o yapılana göre yorumlamamız gerekir, anlayışlı olmaktır ve bu İslam'ın temeline konulan dinamiktir. Haklı, mantığı, bilgiyi, iradeyi öteleyen bu düşünce tarzı kişileri ilahlaştırmaya kadar götürür. Çünkü ilahlaştırmak, kişileri tartışılmaz kılmak, görüşlerine karşı teslimiyet içinde bulunmaktır. Onların bir bildiği vardır sözüyle, kişiyi tartışılmaz hale getirmek, onlara kesin teslimiyeti sağlamak, insanın insana karşı kulluğundan başka bir sonuç çıkarmaz. Hiçbir toplumda toplumun bütünü öne çıkmaz hangi düşüncede olursa olsun, hangi ideolojide olursa olsun, hangi dinde olursa olsun. Öne çıkanların kafalarındaki düşünceler, hayatlarındaki uygulamalar geride kalanlar için büyük umut, büyük hayaller olarak kalacaktır. Bugün Müslümanların önde gidenleri de, geride kalanları da hiçbir zaman bir Ömer, bir Ebubekir, bir Ali olamayacakları bilincinde Öne çıkan sahabelerin hayatlarına indirgediği İslam, onlar gibi olamayacağına idrak edenlerin yaşamında hiçbir zaman olmayacaktır. Zira onların yaşamlarını hayatlarına sokmama düşüncesini kendileri koymuştur. Biz onlar gibi olamayız diye kendileri kendilerine engel koymuşlardır. Onların düşüncelerindeki olamayız kilidi, Allah ile, ayetler ile, Resul ile, öne çıkan Müslümanlar ile aralarındaki en büyük engeldir. Ve bu engeli koyan ne yazık ki Müslüman'ın kendisidir. Biz olamayız. Çıkar çevreleri sahabeleri öne çıkararak Allah'ın ayetlerini, Resul'ün örnekliğini geri plana itmeye çalışmışlardır her zaman. Bu eski rasullerin tebliğ ettiği dini yaşayan insanlar arasında dolmuştur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in bize tebliğ ettirdiğini yaşarken de olmuştur. Yani bugün Hristiyanların, Yahudilerin başına gelen de aynıdır. Müslümanların başına gelen de aynıdır. Nedir? Çıkar çevreleri, rasullerin arkadaşlarını öne çıkararak dikkatimi çekiyorum bakın. Çıkar çevreleri, sahabeleri öne çıkararak her Resulün sahadesi vardır. Mesela İsa'nın havarileri vardır. Musa'nın etrafında insanlar vardır ve peygamberin etrafında sahabeler vardır. Bizim peygamberimizin etrafında sahabeler var. çıkar çevreleri sahabeleri öne çıkararak yani rasullerin etrafındaki insanları öne çıkararak onları kutsallaştırarak, onları yücelterek Allah'ın ayetlerini, resulün örnekliğini geri plana itmeye çalışmışlardır. Bu sadece dinin yer uygulanmasıyla ilgili çalışmalar da olmamıştır. Bugün siyasi de bakın, bir lider çok başarılıysa örnekleyelim etrafında onun da bir sürü yardımcısı vardır. Onun karşılığı o siyasi liderlerin karşılığı olan gruplar hemen o başarılı liderin etrafındaki insanları öne çıkarmaya başlarlar. Ya açtığımda işte bu örnekleyen bu partinin başındaki adam... On etmez de bak etrafında şu insanlar var çok değerli. Onlardan birisi olsa oho her şey sütlüman. Biz bile onu destekleriz. Anlayışı vardır. Bu işte bu mantıktan kaynaklanır. Yani çıkar çevreleri çıkarlarını yerle bir edecek düşüncelere sahip olan inançlara sahip olan liderleri ekarte edebilmek o inançları o düşünceleri ortaya koyan fikri, ana ilkeleri ekart edebilmek için ki bu İslam için nedir? Çıkar çevrelerinin bütün çıkarlarını ekart edecek Allah'ın ayetleridir ve onu yeryüzünde tebliğ görevi alan ve ilk elden yaşamak görevi alan ve o yaşama ile de Allah'ın adaletini gerçekleştirme görevi alan Resulleri bir kenara ittirip, ayetleri bir kenara ittirip toplumda İnançlarda, yaşamda ne yapmaktır? Ekarte etmeye çalışmaktır. Amaçları budur çıkar çeviri. Çünkü ayetlerin toplumdaki etkenliğini, Resul'ün toplumdaki etkenliğini sildikleri zaman ne yapacaklardır? Rahat edeceklerdir. Serbestli haline geleceklerdir. O zaman ne yaparlar? Resullerin etrafındaki insanları ön plana çıkarırlar. O Rasulleri arka plana iterler. O Rasullerin inandığı ve tebliğ ettiği dini dinin ayetlerini, kitabını arka plana iterler. Yani daha uygun bir dille Kur'an'ı rafa kaldırırlar ve Rasulü Rasullükten, Kur'an'ın anlattığı Rasullükten çıkarıp çok farklı bir Rasul çizerler. Ve o farklı bir Resul'ün etrafındaki insanları rasulden daha önemli bir örnek olarak göstermeye başlar. Ve böylece, böylece insanlar ne yapmış olur? Rasul artık ulaşılmayan bir peygamberdir. Onun örnekliği tamam, kesindir ama hiçbir zaman örnek alınmaz. Çünkü artık o ulaşılamazdır. Ayetler çok kutsaldır, çok yücedir. Herkes onu anlayamaz. O bir kitap içinde rafa kaldırılır veya kalplere gömülür, onun yerine insanların çıkarları doğrusunda kutsallaştırdıkları kişilerin, ki bu ilk elde rasullerin arkadaşları olur, sahabeler olur, onlar kutsallaştırır, onların adı kullanılarak kendilerine göre bir din üretmeye başlarlar. İşte mezheplerin oluşumunda tarikatların yapılanmasında öne çıkarılan sahabeler aslında İstismar edilenlerden ibarettir. Bu şekilde, bu mantıkla. Bu sadece Müslümanların başına gelen değildir. Bu Hristiyanların da Yahudilerin de başına gelen şeydir. Allah'ın gönderdiği bütün tebliğlerin, ayetlerin, Allah'ın seçtiği bütün Rasullerin tebliğ ettiği dinlerin, dinin başına gelen maalesef bu. Ehli kitaplaşma olarak Allah'ın tarif ettiği budur. Allah'ın Kur'an'da ehli kitabı olarak tarif ettiği özde ne vardır? Allah'ın gönderdiği ayetler kutsal bir yere itilir, oraya dokunulmaz. O yaşamdan silinir, hatta kitaplardan silinir. Allah'ın gönderdiği rasuller farklı bir çizgiye getirilir. Onlara kutsallık izakıdırı kimi tanrılaştırılır, kimi de olağanüstü mucizelerle, olağanüstü bir insan haline getirilir verilen kutsallıklarla. Böylece onların varlığı artık tescillidir. Nerede? İnsanların kalbinde, kafasında. Fakat insanlar onlara ulaşamaz. Kim orası olaraktır? Kendilerine yakın bildiklerine göre. Nedir onlar? işte rasul olmayan ve kutsal olmayan bazı değerlerdir. Onları da yarı kutsal haline getirirler, Rasul'den daha az kutsal, Allah'tan daha az kutsal haline getirirler. Onlarla hemhal olarak dinlerini yaşamayı ön plana çıkarırlar. İsa'nın havalileri, Resul'ün sahabeleri bu noktada bu işleri görmüştür. Ve bunlar üzerinden mezhepler, tarikatlar oluşur. Sadece Müslümanlar da değil, bakın bütün dinlerde böyledir. Onların etrafında mezhepler, tarikatlar oluştur, cemaatler oluşur. Belki de bugün onlara dayanarak İslam algısına ulaşan insanların anlayamadıkları tek şey, kendilerine dayanak kıldıkları sahibeleri bile anlamamış olmalarıdır. Aslında onları hiç anlamamışlardır. Zira ayetlerin tanımladığı Müslümanlar, Resul ile birlikte yaşayan Müslümanlardır. Yani sahabelerdir. Kur'an onları bütün özleriyle anlatır. Onlar bazen korkuları yaşamışlardır. Bazen yanılgıları yaşamışlardır. Bazen büyük hatalar yapmışlardır. Ve tövbeleriyle öne çıkmışlardır. Samimiyetleriyle, telaşlarıyla, heyecanlarıyla, inandıkları İslam'ı yaşayan bu insanların bütün gayretleri Allah'ın ayetlerini yeryüzünde yaşanır kılmaktır. Sahabelerin konumu budur. İsa'nın havarilerinin konumu da budur. Onlar da Allah'ın gönderdiği ayetleri yeryüzünde yaşamaya çalışmışlardır. Ayetlere olağanüstülük, kutsallık vermemişlerdir. Rasullerine de kutsallık olağanüstülük vermemişlerdir. Birlikte yaşamışlardır. Birlikte yemişlerdir. Birlikte gülmüşlerdir, birlikte acıları paylaşmışlardır, birlikte korkuları paylaşmışlardır, birlikte cesaretleri paylaşmışlardır. Hepsini birlikte yapmışlardır. Hz. İsa çarmıha gerilirken aynı zamanda ona inanan Müslümanlardan da çarmıha gerilenler olmuştur. Aynı acıyı onlar da paylaşmıştır örneklerim. Rasul'da savaşta... Diğer mümin kardeşleriyle birlikte elinde kılıcıyla savaşmış, gelebilecek bir ok tehlikesine karşı elindeki kalkanı kullanmıştır diğer mümin kardeşleriyle. Hiç fark yoktur. Allah Resulü Allah'ın ayetlerini nasıl hayatına yaşanır kılmak için mücadele vermişse, sahabeler de aynı mücadeleyi vermişlerdir. Hiçbir fark yoktur. Ama sonradan oluşan bu anlayışlar ayetleri yerinde yaşanır hale getirmekten uzak kutsallık verilerek başka yerlere götürmüştür. Ve kitapların içine gömmüştür, ya gömmüştür. Ali İmran, Nisa, Maide, Tövbe, Enfal surelerinde konularına göre bize aktarılan Müslümanların yaşadıkları hayat üzerine indirilen ayetler vardır. Yani bu surelerde Müslümanların yaşadıkları hayat üzerine indirilen ayetler varmış. Bizat Medine'de yaşayan Müslümanlar Orada devlet kurmuş Müslümanlar üzerine bu surelerde Ali İbrahim, Nisa, Maide, Tövbe, Enfas surelerinde bizzat o insanların yaşamı üzerine inen ayetler varmış. Onların korkularına, onların sevinçlerine, onların endişelerine, onların cesaretlerine, onların amellerine, onların sorularına, onların sorunlarına inen ayet. Sorguları, korkuları, tereddütleri, fütursuz hareketleri, aceleci davranışları, doğruları, yanılgıları ayetlerin korus. Onlar bir topik bildiğini yaşamadılar. Onların anlayışında Allah'ın gönderdiği her ayet, yeryüzünde yaşanması gereken bir bilgi, bir hüküm. Sahabeler günümüzün Müslümanları gibi ayranım ekşi değildir diyenlerden değildir. Hatalarını anladıklarında, anında hatalarını itiraf eden, Allah'tan ahdileyen, Müslümanlardan özür dileyen insanlardır. Soğuk, mesafeli ilişkiler yerine sıcak, yakın ilişkiler kuruyorlardı. Bunlar bizim bildiklerimizdir. Bilmediğimiz bir yaşam, öne çıkmayan Müslümanların yaşamlarıydı. Bunlar toplumun yüzde yetmiş beşini oluşturuyor. Bugün gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz sahabeler adına bir yaşam hayal edip Müslümanlık olarak tasarımda bulunduğumuzda iş çıkıyor. Ve bu durum işin özüne aykırı oluyor. Çünkü sahabeler hiçbir zaman birbirlerine göre İslam'ı algılamadılar. Biz başkalarına göre, başka Müslümanlara göre İslam'ı algılamaya çalışıyoruz, sahabelere göre mesela. Ama sahabeler hiçbir zaman birbirlerine göre İslam'ı algılamadılar. Onlar ayetlerden direkt olarak İslam'ı algıladılar. Anlamadıkları konuları Resul'e götürdüler, Müslüman kardeşleriyle istişarelerde bulundular. Bizim yanlışımız burada başladı. Müslümanların kendilerinden önceki, kendi zamanlarında yaşayan Müslümanlara benzemesi gerekmiyor. Yani. Müslümanların yaşamları, İslam'ın yaşamları, kendilerinden önceki dönemlerin Müslümanlarına veya kendi zamanlarında yaşayan Müslümanların yaşamlarına benzemesi gerekir. Benzeme düşüncesi bile ayetlerde anlatılan Müslümanlığın özüne ait. Yani biz öyle bir yanlış yapıyoruz ki bizim İslam'ımız, bizim Müslümanlığımız geçmişteki Müslümanlara, sahabenin Müslümanlığına benzemesi gerekir. Onlar gibi olmamız gerekir. Anlayışı, işin özünde aslında yanlış. Bu düşünce, birbirine benzeme düşüncesi, Müslümanlığın özüne aykırı. Birbirine benzeyen Müslümanlar, birbirinin kopyası olurlar. Halbuki, kopya veya kopyacılık, Müslüman anlayışında, Müslümanlık anlayışında, İslam'ın anlayışında değil. Kopya Müslüman anlamı veya kopya Müslüman şekli veya çıkarımı Allah'ın istediği bir Müslüman değil. Kopya Müslüman biraz daha genişletirsek veya netleştirirsek bir Müslümanın diğer bir Müslümanı taklit etmesidir. Tıpkı aynısı olmaya çalışmasıdır. Herhangi bir Müslüman başka herhangi bir Müslümanı taklit ederek aynısı olmaya çalışırsa buna kopya Müslümanıdır. İslam Kopya Müslüman istemiyor. Çünkü taklitçilik İslam'ın özüne aykırıdır. Her Müslüman, bilgisiyle, bilinciyle, akli, mantıki, iradi kabiliyetleriyle İslam'ı hayatına geçirmekle mühendendir. Hazırcılık dediğimiz taklitçilik anlayışı, Müslümanların arasına sokulan bir kurt bilir. İnsanın aklını, mantığını, iradesini, bilgisini, bilincini alıyor. Müslümanların taklitçi anlayışla yaşayabileceği İslam algısı insanların ürettiği bir ütopyadır. Çünkü hiçbir zaman bir insan diğer insanın bütünüyle kopyalayamaz. Böyle olunca sürekli bir işkirlenme yaşar. Yani onun gibi olamadım, onun gibi olamadım, onun gibi olamadım, onlar gibi olamadım. Mesela işte Müslümanların sahabeler gibi olamadık, sahabeler gibi de olamayız. Geçmişteki atalarımız gibi olamadık. Geçmişteki atalarımız gibi de olamayız zaten. Gibi işkillenmeler yaşar. Bu durum psikolojik bir sorun yaratır. Acizlik, yetersizlik psikolojisi Müslümanların yaşama haline gelir. Düşünün. Sahabe gibi olamayan bir imam. Örnekleyelim. İmamı taklit etmeye çalışan mukallit, gibi olamayan bir tarikat şeyhi, şehini taklit etmeye çalışan bir mürit, sahabe gibi olamayan bir cemaat lideri, liderini takip etmeye çalışan bir cemaat üyesi. Herkes, bir önündekinin kopyası olmaya çalıştığı zaman, hiçbir zaman kendileri olamazlar. Bir başkası gibi Müslüman olmak, insanın gerçekten Müslüman olması mıdır? sorgusunda bu sorguya Akıl evet diyebilir mi? Mantık evet diyebilir mi? İrade evet diyebilir mi? Ayetler evet diyebilir mi? Allah huzurdaki hesapta Müslümanları birbirinin kopyası olmaktan hesaba çekmeyecek. Yani ey Müslüman bak önünde bir Müslüman örneği vardı niye sen onun gibi Müslüman olmadın diye böyle bir hesaba çekmeyecek. Nereden hesaba çekecek? Gönderdiği ayetleri yaşayıp yaşayamadıklarından dolayı Müslümanlara hesaba çekecek. İnsanlara hesaba çekecek. Ayetlerle hesaba çekilirken birbirinin kopyası olarak İslam'ı yaşamaya çalışanlar bu taklitçiliğinin de hesabını verecekler. Bu anlayışının da hesabını verecekler. Çünkü taklitçilik ayetlerimizin de yok. Bugün iştihadı, istişareyi öne çıkaran Müslümanların kültüründe bir anı vardır. Birçok kaynakta bu anı verilir. Yasul ile Müslümanlar istişare ederken veya sohbet ederlerken, Yasul bir şey dediğinde sahabe, Ya Resulullah, söylediğin önüne ardına geçemeyeceğimiz Allah'ın ayeti midir? Yoksa kendi fikrin mi? Eğer kendi fikrin bu konuda bizim de fikrimiz var derler. Bu anı, Resulün dahi kopya edilmediğini göstermektedir. Yani o Müslümanlar, Rasulü dahi kopya etmemişlerdir. Ne yapmışlardır? Sahabeler Resulü'ne Allah'tan gelen ayetler doğrultusunda yaklaşmışlardır. Ayetlerin çizdiği sınırlar içerisinde onu örnek almışlar. Herhangi bir konuda ayet yoksa, o konuda Resulün fikrine karşılık fikir koyma eşitliğini kendilerinde daima görmüşlerdir. Kuran, hadis, usul kitapları okumalarında bolca rastladığım bu tür söylemlere ne yazık ki rasulden sonra Müslümanlar dikkat göstermemişlerdir. Söyleseler de dikkat göstermemişlerdir. Bu konularda haberleri nakletseler de üzerinde yorum yapsalar da böyle olması gerekiyor deseler de ne yazık ki sonuçta. Bu öze aykırı hareketlerde bulunmuşlardır. Rivayet edilir ki, reyciliyle ünlü İmam-ı Azam Ebu Hanife bile hadi, Resulü sahabeyi tabiünü anladım, onlara uyarım. Ama sonrakiler benim gibi insandır, benim gibi beşerdir demiştir. Yani bu sözün özünde sahabeye karşı bir şey söyleyemem, tabiüne yani sahabelerden sonra gelenlere karşı bir şey söyleyemem anlayışı vardır. Neden? Yani niye söyleyemez? Kim getirdi o sınırları? Tarihler ilerledikçe sahabeler dokunulmazla ulaştırılarak onların yaşadığı İslam ulaşılmaz, ulaşılamaz, dokunulamaz, yaşanamaz hale getirilmiştir. Böyle bir algı onların yaşadığı İslam'ı topluya dönüştürmektedir. Günümüzden Resulün ve arkadaşlarının tarihine baktığımızda kaynaklar bize dokunulmaz, ulaşılmaz, tartışılmaz bir yaşam isterler. Nedir o? Sahabelerin yaşadığı yaşam. Biz sahabelere dokunamayız. Onları tartışamayız. Onlara ulaşamayız. Öyleyse onların yaşadığı İslam dokunulmazdır, tartışılmazdır ve ulaşılmazdır. Mesela Sahabeler birbiriyle savaşır, tartışamazsınız. Neden? Deriz ki onların bir bildikleri vardır. Bu söz ulaştırmaz, dokundurmaz, tartıştırmaz. Sahabeler bizzat kendileri hadis kitaplarında yanılgılarından söz ederler. Ama siz onların yanılgılarından konuşamazsınız. O yanılgıları tartışamazsınız, o yanılgılara dokunamazsınız onların bir bildikleri vardır diye kestir batarsınız. Doğru yanlış. Sahabelerin mutlaka bir bildikleri vardır sözüyle, özüyle çizilen sınırlarla üretilen ütopik sahabe anlayışı, hayali, İslam anlayışı ayetlerle aramız girer. Sahabeleri tartışan ayetleri okuduğumuzda kafamızda tartışılmaz sahabeler varsa anlayamayız. Öyle ya sahabelerin üzerine ayetler iniyor ve sahabeleri tartışıyor, sahabelerin yaptıklarını anlatıyor. Müminlerin, o günkü müminlerin yaptıklarını anlatıyor. Ama bizim kafamızda ne var? Dokunulmaz, ulaşılmaz, tartışılmaz bir sahabe kavramı var. O zaman o ayeti anlayabilir miyiz? Allah tartışıyor sahabenin hayatını. Onun yanılgılarını, onların hareketlerini tartışıyor, ayetler gönderiyor, onlar üzerine indiriyor. Ama biz o ayetleri anlamaya kalktığımız zaman bizim kafamızda Asla dokunulmaz, tartışılmaz, ulaşılmaz bir sahabe var. O zaman o ayeti anlamamız mümkün olmaz. O ayeti anlayabilmemiz için sahabenin bizim katımızda tartışılabilir, dokunulabilir, ulaşılabilir olması lazım ki Allah'ın ayetinin ne demek istediğini anlayabiliriz. Ve rahatça, özgürce tartışabilelim, dokunabilelim, ulaşabilelim. Sahabelerin suçlarından söz eden ayetler varsa Kafamızda tartışılmaz, sorgulanmaz sahabeler varsa asla bu ayetleri anlayamayız. Sahabelerin yanılgılarından sözülen ayetler varsa, kafamızda yanılmaz, tartışılmaz sahabe varsa ayetleri anlayamayız. Böylece dokunulmaz, tartışılmaz, ulaşılmaz kıldığımız her düşünce, her kurum, her kişi bizim ayetleri anlamamıza engel teşkil eder. Mesela size ilginç bir örnek vereyim. Kelam kitabı okuyorum. Kelam kitabı okurken aslında kelam konularına girmemesi gerekiyor. Yani İtigar değil bir kitap okuyor İslam itigarı üzerine, İslam kelam üzerine bir kitap okuyor geçmişte. Ama bu konu aslında girmemesi lazım ama girmiş. Kelam kitaplarının içerisinde konu ele alınıyor. Hz. Ali ile Muaviye arasındaki savaşta kim haklıydı kim haksızdı sorgusu kelam kitabının içine girmiş. Kelamda tartışılıyor. Yani Müslümanların artık bu itikadlarını oluşturan bir sonuç haline gelmiş. Yani bu konuda Ali veya Muaviye hakkında bu aralarındaki savaş hakkında söylenecek bir söz, Müslümanların itikadını ortaya koyacak. Verilen cevap şu kelam kitabında. Ali haklıydı, Muaviye haksız değildi. Bir şey anladınız mı? Yani öyle bir cümle kuruyorlar ki, etmek içinde kalırsınız. Ali haklıydı, Maviye haksız değildi. Allah Allah. Ne demek bu? Birisi haksız değilse haklıdır, öbürkü zaten haklıydı. Yani ikisi de haklıydı. Sonuçta. Ama öyle bir siyasi cümle kuruyorlar ki, ne diyorlar? Ali haklıydı, Muaviye haksız değildi. Çünkü bu cümleyi kuran kişinin kafasında ne var? Ne Ali tartışılabilir, ne Muaviye tartışılabilir. Ne Ali'ye ulaşılabilir, ne de Muaviye'ye ulaşılabilir. Ne Ali'ye dokunulabilir, ne de Muaviye'ye dokunulabilir. İkisi de dokunulmaz, ulaşılmaz ve tartışılmazdır. Çünkü ikisi de sahabedir. Öyleyse bir cümle kuracağız. Dişin içinden sıyıracağız. Adam güzelce siyırmış. Alaklıydı, mavi haksız değildi. Allah dinini açık seçik göndermişken, kendi algılarımızda ütopikleştirdiğimiz İslam algısı, ayetlerle aramıza girer. Yine ütopikleştirdiğimiz İslam algısı üzerine ayetler indiren sahabeleri bize anlatamaz. Ütopik İslam algısı. Yani siz kafanızdan bir ütopik bir İslam algısı ortaya çıkardıysanız, ayetlerde sahabeleri anlatıyor ise, onların hayatları üzerine inmişse, siz bu ayetleri anlayamazsınız. Çünkü o ayetleri anlamak istediğiniz insanlar topluluğu hem dokunulmaz, hem ulaşılmaz, hem tartışılmazdır. Ve kafamızda oluşan İslam algısı da onlara kutsallık veren bir İslam algısıdır insana kutsallık veren bir İslam algısı, insanı kutsal saymayan, insanın hatalarından bahseden, yani insanı kutsal saymayan, insanın hatalarından bahseden ayetleri anlatamaz. O ayetlerin önüne engel olarak durur. Der ki, hop, sen ayet olduğunu bil. Dur şurada. Benim kafamda o insanlara verilen bir kutsallık değeri var. Benim İslam anlayışım budur. Sen kim oluyorsun da o benim kutsal saydığım insanları tartışıyorsun, onları eleştiriyorsun, onlara dokunuyorsun. O insanlar benim kutsal bildiğim insanlardır. Dediklerdir. insana bilinç altında. Böyle gerhen söyleyemez ama bilinç altında böyledir. Ve işte sıkça toplumda gördüğünüz şey bir yanlışa karşılık Ayet okuduğunuz zaman karşıdaki biraz düşünüp ama ayet böyle dese de, ama ayet böyle dese de deyip hemen onu bir teville doğru yaklaşma noktası varsa orada bilin ki kutsallarına o ayet dokunmuştur. Bu kutsalları Resul olabilir, bu kutsalları sahabeler olabilir, bu kutsalları imamlar olabilir, bu kutsallar şeyhleri olabilir, bu kutsallar liderleri olabilir. Fark etmiyor. İnsanların kutsallarına dokunan her ayet eğrilmeye, kıvrılmaya, tevil edilmeye, yorumlanmaya muhtaç hale gelir. Böylece ayetler bir toplumun direği olacakken kutsallar bir toplumun direği olur. Bugünkü Müslümanların kafasında dinin direkleri sahabelerdir, imamlardır, şeyhlerdir. Allah'ın ayetleri ve Resulullah değildir. Biz öyle zannederiz. Bu dinin direği Allah'ın ayetleri ve resulullah'tır diye inanırız. Ama aslında bu toplumdaki, bu dünyadaki, bu çağdaki dinin İslam diye bilinen, İslam diye anlatılmaya çalışan dinin direği ne resulullah'tır ne Allah'ın ayetleridir. Sahabelerdir, imamlardır ve şeyhlerdir ve cemaatlerdir. Direkler onlar. Böyle bir algıyı oluşturan İslam anlayışıyla ayetleri anlamak mümkün değildir. Asla. Ütopikleştirdiğimiz İslam algısı neredeyse bütün ayetleri kapalı, anlaşılmaz ayetler haline getirir. Açık ve seçik, net ayetleri bile kapalı, anlaşılmaz, müteşabih ayet haline getirir. Açıkça okuduğunuz bir ayet, net, sahih bir ayet anlam itibariyle. Bir bakarsınız, bir kutsala dokunduysa ayetlerden başka şeye kutsallık verenler hemen o ayetin nasıl tevil edeceğini hemen amayla başlayarak nasıl kıvıracağını bilemez hale geldiğini görürsünüz. Ve çok büyük ve ustalıkla kıvırt ayet Ayetin Tabii ki açıktır, müteşabih değildir. Müslümanlar böyle bir yapılanmadan kurtulup Özgürlüğe ulaşmadıktan sonra ayetlere aklını, mantığını, iradesini asla yaklaştıramaz. Çünkü oluşturduğu tüm kavramlar ayetlerle arasına girer. Halbuki Allah Müslümanlarla arasındaki engelleri kaldırmak için ayetlerini göndermiştir. İnsanlarla arasındaki engeli kaldırmak için ayetlerini Ayetler niye geldi ileriğimizde, niye Allah Resul seçti? Cevabı basittir. Allah ile insanlar arasındaki engeli kaldırmak, inananlarla Allah arasındaki engeli kaldırmak için ayetler göndermiştir. Her ayet Allah ile insan arasında Allah ile mümin arasındaki engelleri kaldırır. Dikkatle bakarsınız. Eğer ayetler Allah ile insan arasındaki engeli kaldırmıyorsa Mutlaka onun anlamı, onun yorumu bir kutsala dokunmuştur. Ve o nedenle o ayet ters bir yorumla engeli kaldırması gerekirken engele takılarak engel haline gelmiştir. Özellikle sahabeler Allah ile aralarına giren tüm engelleri kaldırarak Müslüman olmuşlardır. Aslında onların yolundan gitmek onlar gibi Allah ile aramızdaki engelleri kaldırmak demek. Yani gerçekten bir sahabelerin yolundan gitmek tabiri hoş, örneklik tabiri hoş ve güzel ise bu güzellik onlar nasıl gelen ayetlerle kendileriyle Allah arasındaki engelleri kaldırdıysa bizim de aynı metotla hareket ederek sahabeleri örnek almış oluruz. Ama bugünkü örnek alış biçimi böyle değildir. Bugünkü örnek alışı biçimi Allah ile Allah'ın ile aramıza sahabeleri koyup onlar üzerinden bir ütopik din yaratıp ayetlerin önüne engel koymaktır. Bugün Allah ile arasına giren tüm engelleri kaldıran bu konuda Müslümanlara örnek olan sahabeleri Allah ile aramıza ayetlerle aramıza sokarak İslam'ı anlamayı güçleştiriyoruz. İnsanlara Kurumlara, anlayışlara karşı özgürlüklerini kazanamayanlar asla ayetleri anlayamazlar. Müslümanlar bu özü kavramadığı kullara kul olmaya, kulların kopyası olmaya devam edeceklerdir. Müslümanların önündeki en büyük engellerden biri olur. Ütopik din algısında yine bir başlık atarsak şöyle bir başlık atabiliriz. Zorlaştırılan din anlayışı zorlaştırılan din olmuş. zorlaştırılan din ne demek her Müslüman bir dakika bir saat bir gün bir ay bir yıl bu konu üzerinde düşünmelidir yani kendini sürdüğüne şok edecek tarzda zorlaştırılan din nedir yani din nasıl zorlaştırılır kim bunu zorlaştırıyor Allah yaşanması zor bir dini mi insanlara emrediyor? Konumuzun başından beri İslam insanlara barışı, huzuru, esenliği sağlamak için gönderilmiştir derken, bir Müslüman İslam anlayışıyla kendisini savaşın, huzursuzluğun, köleliğin içine itebilir mi? Bir zorluğun, bir felaketin içine itebilir mi? Allah insanlara dini gönderirken onları belalara, musibetlere, felaketlere, huzursuzluklara, köleliklere düçar olsunlar diye mi gönderdi? Böyle bir zorlukla mı gönderdi? Bunlar ciddi sorular. Bu sorular üzerinde Müslümanlar ciddi şekilde düşünmesi gerekir. Sadece öyle bir anlık değil. Bütün Din algısını, bütün din yaşamını, bugüne kadarki olan bütün din algısını, bütün din yaşamını sarsacak derecede eğer zorlaştırılan din kavramı üzerinde düşünmezse asla gerçeği veremez. Asla. Okuduğu bütün ayetlerde, bütün bilgilerde çöpe gider. Allah Bakara suresinin 185. ayetinde Allah sizin için kolaylık ister, Zorluk istemez demektedir. Sürekli tekrar ettiğimiz Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam'dır. İslam barış, huzur, esenlik demektir. İnsanlar barışa, huzura, esenliğe zor hayat şartlarıyla ulaşamaz. Çünkü zor hayat şartları bir müddet sonra insanı sıkmaya başlar. İnsanı bıktırır. Yaşama karşı isyan başlatır. Hatta tarihte rivayet edilir ki sahabelerden bazıları yanlış telakkilerle Resulullah'a şöyle demişlerdir. Ya Resulullah! Bundan sonra artık ben hep oruç tutacağım. Ve ben hep namaz kılacağım. Ve elim elimde ucumda ne varsa Allah için hepsini vereceğim. Hiçbir şey kalmayacak. Allah Resulü'nün söylediği bir söz vardır. Nedir? Siz dine galip gelemezsiniz. Din size galip gelir. Allah size ne buyurduysa onu yapın. Ötesine gitmeyin. Yani kendinizden, kendi duygularınızdan sözler verip Allah'ın emretmediği şeyleri hayatınızda uygulamaya devam etmeyin. Böyle bir iddiada bulunmayın. Çünkü o zaman galip gelemezsiniz. Yenilirsiniz, bitersiniz. Anlamında sahabelere tavsiyeleri vardır. Nitekim bazı sahabelerden de şöyle rivayetler gelir. Bugün çok pişmanım. Ben Rabbime ve Resulullah'a söz verdim ki her gün oruç tutacağım. Halbuki Resulullah beni uyardı. Bugün yapamıyor. E her zaman söz verdiği gibi olmuyor insan. Hastalık oluyor, sağlık oluyor, başka şey oluyor, takatı düşüyor, yaşlanıyor. Böyle bir söz verilebilir mi? Eğer insanların hayatı boyunca oruç tutma gücü olsaydı Allah emrederdi. Allah bilmiyor mu? Ama Allah belli bir süre için emretti. Ama kul coştu, bu oruçta bu kadar fazilet var madem, ben bütün ömrüm boyunca her gün unutacağım. Neye göre? Zorlaştırdı yani hayatını. Mesela, zor hayat şartları, insanın kendi kendine hayatını zorlaştırması bir müddet sonra insanı sıkmaya başlar. İnsanı bıktırır. Yaşama karşı isyan başladır. Yani böyle bir yaşam olmaz diye isyan başladır. Halbuki ancak yaşamın kolaylıkları insanlara mutluluk, huzur, barış, esenlik sanar. Yaşamın kolaylık. Hangi konuda olursa olsun? Yaşamın kolaylıklarını seçerseniz ki Allah ne diyor? Sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Siz yaşamın kolaylıklarını isteyeceksiniz. O zaman mutlu olursunuz, huzurlu olursunuz, barış içinde olursunuz ve esenlik içinde olursunuz. Yaşamdaki zorluklar ise zulüm doğurur. Nefsinize zulmedersiniz, aklınıza zulmedersiniz, çevrenize zulmedersiniz, kendinize zulmedersiniz, anlayışlarınıza zulmedersiniz. Zorlarsanız. Allah'ın ayetlerine baktığımızda, ayetlerle çizilen din zorluk içermez. Kuralları bellidir. Zaten zor geliyor ise, herhangi bir amel, o konuda bir zorluk içinde, gücünün üstünde yük yüklenmişse insan, orada ne vardır? Ruhsat vardır. Allah hemen o oraya yerleştirmiştir. Yani bir amelde, bir eylemde bir zorluk varsa, ve insan gücünü aşan bir durumda uyuyorsa onu da tarif etmiştir. Şu durumlarda gücümüzü aşar ve orada olamaz zor gelir size. Öyleyse şu ruhsata sarılın demiştir. Hemen kolaylığı göstermiştir. Azimet ve ruhsat arasında dengeyi insanın inancı, bilinci, bilgisi kurar. İki kavram var. Azimet ve ruhsat. Neden? Azimet gücün zorlandığı. Sınırlarına dayandırıldığı kısım, ruhsat ise gücün içinde kalan kısımdır. Gücün içinde en kolayını seçilen kısımdır. Ruhsat. Gücünün içerisinde en kolayını seçersin, yaşarsın. Amelde yerine getirmiş olursun. Ruhsatla. Ama azimet gücünü zorlarsın. Sınırlarına kadar gidersin, o sınırlarda dolaşırsın. Bunun da kendine göre neyi var? Sevam. Fakat Allah azimeti ve rüsatı koyarak bu aradaki mesafedeki oynamayı insana bırakmıştır. İnsanın inancına, iradesine, bilgisine, bilincine bırakmıştır. Zorlamamıştır. İlla azimete sarılacaksınız denmemiştir. Ama bugün Müslümanlara söylenilen dine baktığın zaman Müslümanlara hep azimete koşun denmektedir. Azime sınırlarında dolaşın denmektedir. Kim diyor bunu? İnsanlar diyor. Ama Allah böyle bir şey demiyor. Ayetlerin çizdiği yolun ana özelliklerine şöyle bir bakalım. Nelerdir onlar? Mesela insanlar kullara kulluk etmeyecek. Yani insanların hükümleri altına girmeyecek. Özgür olacaklar. Böyle bir hüküm insanlara zorluk olsun diye gönderilmiş olabilir mi? Yani böyle bir hüküm. Allah ne diyor? Rabbiniz benim başka Rabb'leri terk edin. Yani ister insandan, ister başka varlıklardan neden olursa olsun Rabb olarak taahhüt ettiğiniz, yani emrine girdiğiniz, ilah olarak görüp de emrine girdiğiniz, hükümranlığına girdiğiniz her şeyi terk edin. Çünkü siz insan olarak sadece Allah'a itaat etmekle mükellefsiniz, Allah'ın hükümlerine uymakla mükellefsiniz. Hiç kimse sizleri kendi hükmüne boyun eğdirerek özgürlüğümüzü elimizden alamaz. Bu sizin hakkınızdır diyor Allah. Dünyada küreliğe karşı insanlar mücadele verip dururken Allah'ın bu mücadelede küreleştirilenlerden yana oluşu, zalimlere karşı çıkışı insanların çoğunluğunu ilgilendiriyor. Zira insanların çoğunluğu kürelik düzeninden yana değil. Kölelik düzeninden yana olanlar toplum içinde Az bir grup, azınlık. Askeri veya ekonomik gücü olanlar, insanları köleleştirmişler. Bunlar çoğunluk değil, az. Halbuki, insanların çoğunluğu, zalimlerden oluşan bu azınlığı halledebilir. İnsanlar o kadar çok ki, ama köleleştirilmiş. Ama zalimler az olmasına rağmen, insanların üzerinde egemen. Ama çoğunluk istese, ...bunları halledebilir, özgürlüğüne kavuşabilir. Ama insanların aklı, mantığı, iradesi... ...köle kılınınca karşı çıkmaya cesaret edemezler. Onun için Allah onları hidayetiyle cesaretlendirir. Allah'ın hidayeti insanlara geldiği zaman... ...insanlar Allah'a inanmaya ve O'na tabi olmaya başladığı zaman... ...kendilerine cesaret gelir. O kutsallaştırıp ilahlaştırdıkları hükümlerine girdikleri, emirlerine girdikleri insanların da insan olduğu bilincine, kendileri gibi insan olduğu, aciz olduğu bilincine ulaşarak onların gücünü ortadan kaldırır. Şimdi biz şöyle diyebiliriz. Köleyken kölelik düzenine karşı çıkmak zordur. Büyük bir mücadeledir. Evet, öyledir. Peki kölelik kolay mıdır? Kölelikte sürekli kölelikte yaşamak kolay bir şey midir? Kolay olduğuna inanan Köle yaşamaya devam ederse barışa, huzura, esenliğe ulaşabilecek midir? Ha buna evet diyorsak mesele yok. Ama hayır diyorsak o zaman özgürlüğe ulaşacak yol meşakkatli de olsa barışı, huzuru, esenliği ortaya çıkaracak yoldur. Yani İslam'dır. Mesela varlıklı olanlar fakire, yetime, yoksula sahip çıksınlar emri İslam'ın bu emri, tamamiyle insani olan bu emri biz zorluk olarak görebilir miyiz? Etrafımızdaki yetimlere, fakirlere, yoksullara sahip çıkmak zor bir şey midir? Yoksa insanlarla Allah'ın verdiği nimetleri paylaşarak mutluluğa, huzura, barışa ulaşmak mıdır? Eğer bir toplumda bir taraf alabildiğine zengin, bir taraf alabildiğine fakir oluyorsa, toplumsal bütünlüğe Barış, huzur, esenlik gelebilir mi? Allah diyor ki, zengininizle fakirinizle paylaşarak barışı, huzuru, esenliği birlikte yaşayın. zor mu? Bu zorluk mu bu hüküm? Burada bütün hükümleri, Allah'ın ortaya koyduğu bütün hükümleri tek tek el alarak az önce yaptığım gibi tartışabiliriz. Ama hiçbir hükmün insanların hayatına zorluk yüklediği iddia edilemez. Bir tane hüküm gösterir. Cihat mı? Savaş mı? Örnekleri. Allah hiçbir zaman din savaşı emretmemiştir. Yani siz İslam için gidin, insanlara mücadele verin diye bir emir yoktur. Haklarınıza sahip çıkın. Zulme karşı çıkın. Çünkü o zulüm sizin hakkınızı elinizden alır. Ona karşı çıkın. Zulmedilenlerin haklarını savunun, onlar için mücadele verin aklınıza, nefsinize, malınıza, mülkünüze, çocuklarınıza, ailenize, ülkenize, yaşamınıza sahip çıkın. Bunları elinizden almak isteyenlere karşı savaşın niteliğinde emirler vardır. Değilse bizatihi Allah din gönderdi. Bu din için ben dünyaya savaşa çıkacağım. Böyle bir şey yok. İnsanın kendi haklarını savunması için mücadele yapması ise dinin emri değil. İnsanın kendi iradi, fıtrî bir niteliğidir. Allah'ın bu konuda sözü olmasa da insanlar kendi canlarını, kendi ülkelerini, kendi varlıklarını, kendi ailelerini, kendi mallarını, mülklerini, kendi evlerini, barklarını korumak için zaten savaşıp duruyor. Bunun için bir ayet göndermesine gerek yok. Ama Allah ayet göndererek bu tür savaşlarında, bu tür mücadelelerinde bir anlam kazanabilmesi için onlara bir özellik getiriyor. Hırsları araya koymadan adaleti ortaya çıkararak savaşırsanız, mücadele verirseniz o zaman sevap kazanırsınız diyor. Aslında siz zaten savaşacaksınız. Ayet olsa da olmasa da savaşacaksınız. Çünkü zulüm üzerinize geldiği zaman zulme karşı savaşacaksınız. Onun için savaş Allah'ın emrettiği bir şey değil. Ne savaşmak zorunda olan Müslümanların ya insanların o savaşlarına kusallık katan, ona adalet getiren, ona hakkı hakkaniyeti getiren bir anlayışı ortaya koymak. Hırsları bir kenara ittirip adaleti, hakkı öne çıkaran bir anlayışı ortaya koymak. Öyleyse dini zorlaştıran nedir? Dini hükümleri net, yalın, insanların hayatını indirgenen bir şeydir. Çöldeki bedevi o zamanlar sade zamanında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de gelen ayetleri hayatına uyguladı. Çöldeki beden, cahil insanlar, oku yazar bilmeyen insanlar. Zor olsaydı da uygulayabilirler miydi? Elbette hayır. Peki dini zorlaştıran nedir? Kur'an okuyanlar göreceklerdir ki, dini zorlaştıran Allah değildir. Dini zorlaştıranlar Allah adına din hükmü koyanlar. Yetkileri yokken, hakları yokken, Allah adına din hükmü koyanlar vardır. Onlar dini zorlaştırır. Allah adına din hükmü koyanlar, dünya dine inananlar için en ideal din kuralları oluşturarak Müslümanların daha iyi olmasını istemişlerdir. Yani onlar ideal bir İslam'a doğru götürmek için, ideal bir İslam'a götürebilmek için ne yapmışlardır? Din kuralları oluşturmuşlardır. Allah'ın dışında, Allah'ın kuralları dışında. Müslümanların daha iyi olmasını istemişlerdir. Yani onlara göre Allah din konusunda biraz gevşektir. İnsanların hayatına çok müdahale etmemiştir. Onlara basit, yalın, hayatlarında fakatlarına göre, güçlerine göre uygulayacağı bir din emretmiştir. Onun için Allah demiyor mu? Vusatınıza göre, yani gücümüze göre. Allah asla gücümüzün üstünde size bir yük yüklemez diyor ayet. Allah'ın ayeti böyle söylüyor. Ama o Allah adına din koyanlar bundan tatmin olmuyorlar. Öyle şey olur mu diyorlar. Allah çok gerçek bu konularda diyorlar. Çok basit, yalın kurallar getirmiş. İnsanları zorlamıyor. İnsanları kıpırdatmıyor. İnsanlar relaks olmuş. Öyleyse onlara bazı Onlara kıpırt atacak, daha çetin din kuralları getirelim. Diyerek hiçbir ayete, hiçbir delile dayanmadan kural koymaya başlıyorlar. Hatta bazen ayetlere ters kurallar koymaya başlıyorlar. Onlara göre Allah din konusunda gevşek, insanlara müsamahalı davranmış oluyor. Yani Allah insanları kayırmış oluyor. Halbuki onlara göre sırat köprüsü çok tehlikeli. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Öyle hafif alınacak bir şey değil. Öyleyse o kıldan ince, kılıçtan keskin sırat köprüsünden geçebilmesi için Müslümanların çok kallavi bir din yaşamaları gerekir. Çok kaliteli bir din yaşamaları gerekir. Çok kurallarla donatılmış bir din yaşamaları gerekir. Mesela ben cezaevindeyken Ömer Nasr'ı bilmenin ıslahattığı fıkhiye kamusu kitabını okudum. 10 küsur cilt. Cildini şu anda hatırlamıyorum. 14 cilt mi, 16 cilt mi böyle bir şeydi. Hanefi, Şafii, Maliki yani Sünni mezheplerinin ağırlıklı fıkhi kaydelerini orada tartışarak vermiş. Bütün kitabı okuduğum zaman dedim ki kendi kendime bu 14 ciltte Allah'ın hükümleri kaç taneydi saymaya kalksam en fazla 30 tane çıkar. 30 tane Allah'ın hükümleriyle de 14 ciltlik, 16 ciltlik kitap yazılmaz. Gerisi, gerisi insanların ürettiği, din adına ürettiği kurallar, kanunlar, yasalar. Niye göre? O kitabın içerisinde zaten Allah'ın ayetlerinden çıkan hükümler zaten var. Bunun ötesinde 16 veya 14 cilti, bugün hatırımda tam değil, dolduracak tarzda ne var? Hüküm var. Niye göre? niye göresi yok. Hep kişilerin göre. Niye? Çünkü onlar öyle işte ahkam ayetleri dendiği zaman 30 35 tane ayet var rivayetlere göre. Fakihlere siz de okuyorsunuz. Allah'ın helal ve haram koyduğu, tarz koyduğu ayetleri toplasanız kaç tane? 600 sayfalık kitapta en fazla taş atlasın. yani zorlayarak çıkarsanız da 50 tane çıkmaz. 6600 küsur ayet içinde 50 tane ayet hüküm ayeti olarak karşımıza gelir. İnşallah ileride zaten onların bir kısmını hemen hemen özleriyle burada işleyeceğiz. Bu kapsamda. Hz. Rasulün örnekliği Medine'de 11 yıl kapsamında Medine'de gelen hükümleri de işleyeceğiz. Mekke'deki de zaten işledik. Onun için Müslümanlar öyle ayrılmaya, kayrılmaya gelmez demişlerdir. Yani, sırat köprüsü kıldan önce keskindir. Böyle az bir amelle Müslümanlık yaşanmaz, az kurallarda Müslümanlık yaşanmaz, böylece de kayrılmaz insanlar, öyleyse biz onlara bazı hükümler koyalım mantığını ortaya çıkarmışlar. Hayatlarını ibadetlerle doldurmaları gerekir diye bir inancı sahip olmuşlardır. Böyle düşünen insanlar, din adına hükümler eklemeye başlamışlardır sürekli. Tarikatlar, cemaatler, mezhepler sürekli hüküm ekliyor. Neyle? İştihadıyla. Neyle? Fetvasıyla. Sürekli hüküm ekliyor. Ve bunu din adına ekliyor. Halbuki ne iştihat ne fetva asla dini hükmü olamaz. Çünkü dinin hükmünü koyan Allah'tır fetvalarda, iştahatlarda Allah'ın ayetlerinin olmadığı yerde yokmuş. Temel kurallar bu değil mi? Öyleyse insanların iştahadi verdiği kararların hiçbirisi dinin hükmü değildir. Ama onlar dinin hükmü der. Allah'ın emrettiği farzlara birçok nafile veya farz ekleyerek, Allah'ın hükmettiği haramlara birçok mekruh veya haram ekleyerek, fazladan ibadetler ekleyerek insanların önüne bir din koyarlar eklenen ibadetleri yapmamayı sapıtlık olarak tarif ederler. Bu konuda her zaman tartıştığımız, mesela önemli bir örnek, çok basit. Mesela imsak vakti. Kur'an'da açık ve seçik, kan yerinde beyaz iplik, siyah iplikten sizce ayırt edilinceye kadar yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın denilmektedir. Beyaz iplikten kastın sabah aydınlığı, Siyah iplikten kastın gecenin siyahlığı olduğu Resul'den gelen hadislerden anlaşılıyor bu açıklama. Bu ayete göre insanlar sahurda aydınlığı görünceye kadar, sabahın aydınlığını görünceye kadar yiyip içeceklerdir bu ayete göre. Ve şu mealini aldığım çalışmada Diyanet'in kendi mealidir, kendi çalışmasıdır. Bilerek oradan aldı. Diyanet mealde bu şekilde vermesine rağmen ne yapıyor? Böyle olmasına rağmen diyanetin planlarına göre çıkarılan namaz vakitleri ve imsak vakitlerinde hiçbir zaman imsak vakti aydınlığın görülmesine kadar hesaplanmamıştır. Öyle yazılmamıştır. Yani imsak sabah aydınlığı şu saatte başlar, şu dakika başlar, orada imsak vaktidir denilmiştir. Ben her zaman, her yıl aşağı yukarı bakarım. Birkaç Ramazan ilk zamanlarda savurda uyumam, savurumu yaparım. Ondan sonra elimle çay içmeye devam ederim ve güneşi beklerim. O sabahın aydınlığını beklerim ve imsak vaktinden kaç dakika sonra güneşin o noktaya geldiğini, sabahın aydınını yani beyaz iplikle siyah ipliğin o noktaya geldiğini ölçmeye çalışırım ve ona göre kendime bir yol çizeceğim ve etrafımda soran insanlar olursa imsak vakti mevcut imsakiyelerde yazılan imsak vaktinden şu kadar ileride diyeceğim. Ona göre hesap edin diyeceğim. Her sene bunu yaparım. Genelde neredeyse bu aradaki fark 45 dakikadır. Yani Diyanet 45 dakika öncesinden Müslümanlara yemeği, içmeyi kestirir. İnsanlar oruca başlatır. Halbuki 45 dakikada insan ne yapabilir? Yiyebilir, içebilir, hayatına oruçsuz devam edebilir. Oruç daha başlamadı çünkü. Allah'ın aitine göre doğuda sabah aydınlığı belirinceye kadar devam edecektir. Ama imsakiyedeki vakit gelir, toplar atılır veya ezanlar okunur, hala da gece zifiri karanlıktır. Bu konuda geçmişte Müslüman bilim adamları tarafından bir hayli tartışma oldu, diyanetle çalışmalar oldu. Hele 70'li yıllarda, belki gençleriniz arasında anlamaz bilmez, 70'li yıllarda bu fark neredeyse bir, bir buçuk saat. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir, bir buçuk saat önce imsak oluyordu. 70 yıllarda da bu konularda çok yazıldı çizildi. Diyanette ateş püskürdüler o zamanlar. Şimdi 45 dakikada geziyor. 43, 45, 46. Bazen 35, 36 iniyor. Nedense nasıl indiriyorlar onu da tam bilmiyorum. Bazı günlerde devam edersen takibe bazı günlerde iniyor. Allah'ın tayin ettiği insak vaktine 45 dakika öncedir diye karar veren Diyanet, geçmişteki fakirlerin neredeyse ortak görüşle hareket ederler. Ve onların görüşü, neden böyle yapıyorsunuz sorusuna karşılık görüşü, efendim Müslümanlara tedbir aldırmak iyidir derler. Yani biz 45 dakika önceden yemeği içmeyi keserek tedbir alıyoruz. İnsanlar ya oruçlarını zedirlerse ne olacak diye de soru sorarlar. Onun için insak vaktini öne alarak insanların tutacağı orucu güven altına alıyoruz derler. Bu mantığı düşündüğümüzde sanki Allah dinin hükümlerini güven altına almamıştır. Yani Allah o ayeti gönderirken sanki dinin hükümlerini güven altına almamıştır. Allah bu konuda hiçbir düşünce üretmemiştir. Bu insanlar Allah'ın dininin hükümlerini güven altına almak için yeni bir hüküm doğururlar. Bizim bu konuda yetkimiz var mı demezler. Böyle bir mantığı ileri sürerken Allah'a hakaret edip etmediklerini bilmezler. Çünkü böyle bir düşünce Allah'a karşı yapılmış en büyük iftira, en büyük hakaret olarak ortaya çıkar. Niçin? Çünkü Allah bir hüküm gönderecek ve bunu güven altına almamış olacak ve insanlar da Allah'ın bu hükmünü güven altına almış olacaklar. Siz kim oluyorsunuz? Onlar biz kim oluyoruz dememişler. Allah hükmünü güven altına almadı, biz alıyoruz demişlerdir. Hangi hakla? Hangi hakla? Onlara göre sanki Allah'ın tayin ettiği imsak vaktine uyanlar tehlike içindedir. Yani bir Müslüman dese ki ben Allah'ın ayetine uyuyorum ve Allah... Beyaz ipliği, ipliği, tarif etti bana. Ben bu tarife göre o zamanına kadar yiyeceğim, için ondan sonra başlayacağım. Yok kardeşim, sen tehlike içindesin. Ya Allah demiyor, tehlike içindesin değil mi? Sana ne? Bize ne? Dememişlerdir. Sana ne diyen Müslüman da az çıkmaktadır veya hiç çıkmamaktadır. Ancak sağ olsun değerli fakirlerimiz, Allah'ın tehlikeye düşürdüğü Müslümanları, insat vaktini 45 dakika öncesine olarak tehlikeden kurtarmışlardır. Mantık olarak. Yani onlara göre, bir Müslüman Allah'ın ayetine uyarak imsak vaktini uygularsa tehlike içindedir. Allah bunu düşünmemiştir. Müslümanları tehlikenin içine itmiştir. Onlar da sağ olsun Allah'ın tehlikeye düşürdüğü Müslümanları o tehlikeden 45 dakika öncesine alarak kurtarmışlardır. Mantığa bakınız. Hiç böyle bir mantık olabilir mi? Anlatım tarzında bu mantık çıkıyor. Bir insan Müslümanları Allah'ın tehlikeye düşürdüğünü iddia edecek bir mantığa ulaşabilir mi? Ama ulaşıyor işte. Ve bu nedenle de imsakı 45 dakika önceye alıyor. Allah kendi katından rahmetiyle kuşattığı insanların için tehlikeye düşüyor? Halbuki Diyanet'in imsak vaktine uyanların bazıları oruç tutmuyor. Karşılaşıyorum toplumda. Oruç tutan birisine bakıyorum bir yerde çalışırken mesela veyahut işte yaşarken hayat içerisinde veya komşum veya akrabalarından veya arkadaşlarından diyelim. Tabii her arkadaş aynı bilinçte, aynı fikirde olmayabilir. İşte toplumda arkadaşlık kurduğum insanlar var. Aslında Ramazan gelince oruç tutuyorlar. İş yerlerinde çalışırken görüyoruz işte arkadaş, iş arkadaşları oruç tutuyor. Bir bakıyorsun, bir gün yiyor. Hayrıla ne oldu? Bugün niçin oruçlu değilsin diye soruyor. Hemen cevap veriyor. Ya bugün sahura kalkamadım. Uyandığımda imsak vaktini 15 dakika geçirdim. 10 dakika geçirdim. Veya tam imsak vaktinde uyandım. Eee? Ne yaptın? Yattım, kalktım, kahvaltım ettim. Nasıl olsa aşklarına oruç tutamayacağım diyor. Ve böylece ne yapmış oluyor? Diyanetin imsak vaktine göre beş dakika sonra on dakika sonra kalkan bir insan veya tam vaktinde imsak vaktinde kalkan bir insan, eyvah imsakı geçirdim, imsak vaktinde uyandım diyerek ne yapıyor? Oruç tutmaktan vazgeçiyor. Şimdi tehlikeye düşürmemek için bu sınırı koydular ya, o sınırı takılan kişi oruç tutmayarak tehlikenin içine atılmış oluyor temelde, cepten hemen. Bunun farkında değiller. Kaç kişiyi gördüm? Kaç kişiyle konuştum bu konuda hemen ayeti çıkarıp, kardeşim imsak vakti o değil, imsak vakti bu, sen aslında yiyip içebilirdin ve orucunu tutabilirdin. Niye bize doğru düz anlatmıyorlar? E kim anlatacak? Hepsinin kafasında bir domur var. Allah insanları düşünmemiş, onlar düşünüyor. Allah insanların kolaylığına din önermemiş, onlar önermeye çalışıyor. Allah insanları tehlikeye düşürmüş, onlar kurtarmaya çalışıyor. Böyle bir mantık var. Böyle bir mantıkla o insanlar ayeti anlayabilir mi? Ayetteki muradı, ayetteki hikmeti anlayabilir mi? Böyle bir mantık var, domura ulaşmış kafa. İster doçent olsun, ister profesör olsun, ister ilahiyette hoca olsun, ister sistem enstit olsun, ister müftü olsun, isterse diyanet işleri başkanı olsun fark etmiyor. Kafada bir dumur var. Allah'ın düşünmediği insanları düşünmek, Allah'ın tehlikeye düşürdüğü insanları tehlikeden kurtarmak gibi kendilerini ilahlaştıran bir anlayışa sahipler. Böyle bir mantık olabilir mi? Bu insanın yaptığı şeyle bazı insanlar oruç tutması gerekirken ve bazı insanlar oruç tutmak isterken orucundan olmuş. Bunlar umurunda değil bu insanlara. Umurunda değil. Bu örnekler asla umurlarında değil. Tutturmuşlar, biz 45 dakika, yarım saat önce yapacağız bu işi, Müslümanların hayatını garanti altına alacağız. Amellerini garanti altına alacağız. Sanki Allah gönderirken hükümlerini, Müslümanların amellerini garanti altına almamış Böyle bir iddiada bulunuyorlar. Ve Allah'a aslında hakaret ediyorlar, bilmiyorlar. Çünkü bunu bilecek bir bilinci, sağlayacak bir İslam anlayışı kafalarında yok. Tarihlerinden gelen din, Mezheplerinden gelen din, Allah'ın işine karışmak, Allah adına hüküm koymak, Allah'ın tehlikeye düşürdüğü insanları kurtarmak, Allah'ın umursamadığı, düşünmediği insanları düşünmek, umursamak olarak çıkıyor ortaya ve bunun Allah'a hakaret olduğunu bilmiyorlar. Siz kim oluyorsunuz da Allah'a sen düşünmedin, biz düşündük, sen tehlikeye düşürdün, biz düşürmedik, kurtarıyoruz diyorsun. Bunu düşünmüyorlar. 45 dakika önce uyanan bir insan imsak geldi oruç tutmazsa bunun sorumluluğunu üstlenebilecekler mi? Onlara göre hayırdır. İstenmeyeceklerdir. Onlar hala Müslümanların ibadetlerini güven altına alma peşindedir. Şunu unutmayın ki, Müslümanların ibadetlerini güven altına almaya yönelik her türlü düşünce, her türlü girişim, Müslümanların dini yaşamına Allah'ın koymadığı kuralları eklemektir. Yani siz, eğer biz Müslümanların dini yaşamasını güven altına alacağız diye bir girişimde bulunuyorsanız, Demek ki orada Allah'ın bir kuralı var. Bu kural insanların hayatını tehlikeye atmış. Siz güven altına almak için ikinci bir kural getiriyorsunuz. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Allah aşkına. Allah'ın koyduğu kuralların insanların hayatını güvensizle itiyor. Onların amellerini güvensizle itiyor. Biz bu nedenle tedbirler alıyoruz. Yeni kurallar oluşturuyoruz deme mantığını nereden hangi anlamda çıkarıyorlar? Hangi yetkiyle çıkarıyorlar? Hiç düşünmüyorlar ve de hiç sormuyoruz maalesef. Neden? Ve böylece Allah'ın kurallarının dışında Müslümanlara konulan her kural, onların iyiliği adına güya konmuş her kural din adına konuyor ve din adına konulan bu her kural dine eklenmiş oluyor. Eklenen bu her kural da Müslümanların hayatına eklenmiş kurallar olarak geliyor ve onların hayatını zorlaştırıyor. Anladınız mı? dini zorlaştırmak ne demek? Bu algıyla dini anlamaya, yaşamaya çalışanlar Allah'ın ayetlerini asla anlayamazlar. Çünkü Allah'ın ayetinin özünde Allah diyor ki ben ilahım, dinin kurallarını ben korum, hiç kimse dinimin kurallarını koyamaz, hiç kimse benim kadar insanları düşünemez, ben Rahmanım, ben Rahimim diyor ve ben insana Şah damarından yakınım, onu koruma altına alan benim, onu eğiten benim, onu nimetlendiren benim diyor. Ama İslam fıkhı diye üretilen kitaplara baktığınız zaman, mantığa baktığınız zaman, hayır kardeşim diyorlar adeta. Allah'ın korumadığı insanları korumak için biz hükümler üretiyoruz. Allah'ın tehlikeye düşürdüğü insanları biz kurtarmak için hükümler üretiyoruz diyerek hükümler koyuyorlar ve de İnsanları kurtardığını söylüyorlar ve böylece Allah'ın içine karışıyorlar, Rabla'ya karışıyorlar ve ilahlığa karışıyorlar. Farkındalar mı? Hayır, farkında da değiller. Bugün din kitaplarının içinde anlatılan din insanlara zor gelmektedir. Çünkü araya giren din adamları Allah adına kendilerine göre en iyi, en ideal İslam yaşamını önermektedirler. Yani bir fakir oturuyor. Veya bir hoca oturuyor, bir alim oturuyor, mesela diyor ki bir Müslüman için en iyi din, en ideal din şudur diye ortaya çıkarıyor. Düşüncelerini ortaya koyuyor. Böylece Müslümanlara, insanlara en ideal İslam yaşamını öneriyor kendine göre. En ideal İslam'ın yaşanması bir ütopyadır her şeyden önce. Çünkü en ideal tabiri kendisi ütopyadır felsefi olarak mesleğe baktığınız zaman bir şeyin en idealini düşünüyorsanız o Ütopya'dır. Öncelikle en iyi, en ideal İslam yaşamı ne demek? Bir düşünün. Ne demek yani? Birisi çıkar da en iyi ve en güzel, en ideal İslami yaşamı biz yazıyoruz, siziyoruz, insanlara anlatıyoruz derse bu ne demektir? Ne manaya gelir? Bu sözü söylemek bile Müslümanların ayetleri anlamasının önüne engeldir. Neden? Şöyle neden anlamak için söylenen sözlerine ciddi bir şekilde bir düşünün. En iyi, en ideal İslam dediğimizde demek ki iyi olmayan, ideal olmayan İslam var demektir. Siz ortada bir İslam var, diyorsunuz ki bu İslam ideal değil, iyi de değil. E ben en iyi, en ideal bir İslam'ı sunuyorum, yazıyorum, çiziyorum, anlatıyorum diyor, iddia ediyorsunuz. O zaman ne demek istiyorsunuz? Ortada ideal olmayan, iyi olmayan bir İslam var demektir. Hemen. Hatta kötü olan, pesfaye olan bir İslam var demektir. Çünkü iyinin karşılığı kötüdür, idealin karşılığı, idalsizlik, sıradanlık, pesfayeliktir. Hani şöyle desek mesele yok. Mesela, İslam, dünyadaki dinlerin içinde en iyi, en ideal bir dindir. O zaman mesele yok. Çünkü İslam'ı ayırdın, Diğer dinleri ortaya koydun dedin ki en iyisi budur. Allah tayetini öyle diyor zaten. Allah katında din İslamdır. O sizin için en güzel yoldur, en güzel dindir. Ama Allah bu ayeti söylerken diğerlerini ortaya koyarak söylüyor. Ama biz en ideal İslamdan bahsedersek, en iyi İslamdan bahsedersek, İslam çeşitlerinin, İslam anlayışlarındaki çeşitlerin, İslam yaşamındaki İslam düşündükçe çeşitlerinin tartışmasını yapınız. İslam'ın kendi içinde iyi, ideal, İslam yaşamı diye bir ayrım yaparsanız o zaman işler karışıyor. Hiç kimsenin Allah'ın dinini kendi içinde ayırıp iyi, kötü, din, ideal, sıradan, din anlamlarına gelecek şekilde ayrımlara tabi tutması mümkün değildir. Böyle bir hakkı da yoktur. Çünkü siz Allah'ın dinini Parçalara ayırıp iyisi, kötüsü, idali diye tarif edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Toplumda bazı sözler var, onlar da aynı şekilde. Mesela ne diyor? Bak şu adam ne güzel İslam'ı yaşıyor dediğimizde biz de evet, o İslam'ın doğrusunu yaşıyor cevabını alıyoruz. O zaman şöyle düşünelim. Bu söz doğru mudur, yanlış mıdır? Bu söz yanlıştır. İslam'ın doğrusundan söz ediyorsak, İslam'ın yanlışından da söz ederiz demektir. İslam'ın doğrusu varsa yanlışı da var demek isteriz. Halbuki İslam'ın yanlış olmaz, böyle bir şey yok. İslam'ın güzel İslam'dan bahsediyorsak, çirkin İslam'dan da bahsetmemiz lazım. İslam'ın çirkin olur mu? Şu dillerimiz var ya, öyle cümleler kuruyor ki, Allah'a hakaret ettiğimizin farkında değiliz. Mesela, bak şu adam ne güzel İslam yaşıyor diyeceğimize, bak şu Müslüman ne güzel Müslüman desek mesele yok. Çünkü Müslüman bir insan. Müslüman'ın doğrusu da olur, yanlışı da olur. Müslüman'ın güzel de olur, çirkinli de olur. Müslüman'ın eksiği de olur, yanlışı da olur, fazlası da olur. Ama İslam'ın olmaz. Dikkatinizi çekiyorum, İslam'ın olmaz. Ama bizde bir alışkanlık var. Kendimizi soyutluyoruz, yaşamımızı soyutluyoruz ve diyoruz ki hemen İslam diyoruz. Böylece kabahat atıyoruz. Mesela iştahat. İştahat nedir diye baktığımız zaman? İştahat, İslam'ın hükümlerinin olmadığı yerde İslam'ın hükmünü koymak değildir. Nedir? temelde Allah'ın ayetleri yokken ortaya bir sorun çıkarsa biz ne yaparız? Aklımızla, irademizle o soruna kendi hükmümüzü veririz. Peki kendi hükmümüze niçin İslam'ın hükmü deriz? Soruyorum şimdi. İslam'ın hükmü olması için Allah'ın ayet olması gerekiyordu. Allah'ın ayeti olsaydı ihtar edemeyecektik. Allah'ın ayeti yok, ihtar ediyoruz. Peki kendi ihtihadımız, kendi görüşümüz kendi ihtihadımıza niçin İslam diyoruz, İslam'ın iştahatı diyoruz, İslam'ın hükmü diyoruz. Niçin? Niçin kendimizi soyutladık? İşte bu veya benzeri konularda hep kendimizi soyutlayan bir anlayışı sayı. Mesela İslam tarihi diyoruz. Ya İslam'ın tarihi mi olur? Müslümanların, yaşayan insanların tarihi olur. İslam toplumu diyoruz. İslam'ın toplumu olmaz. İslam'ı yaşamaya çalışan Müslümanların toplumu olur. İslam'ın toplumu mu olur? Bu, kendimizi soyutlayıp her şeyi İslam'ın sırtına atmak algısı, ütopik bir algı, yanlış bir algı ve bizim ayetleri anlamamızın önüne engel olur. Biz o zaman bu algıyla baktığımız zaman İslam'ın iyisi de var, kötüsü de var, yanlışı da var, doğrusu da var, güzeli de var, çirkini de var, her şeyi var. Bu İslam öyle bir İslam ki aklınız hayalinizdur. Karıma Ondan sonra diyoruz ki İslam çok derindir, bir türlü anlayamayız. Yalnız sen her düşünceni, her yaşam biçimini, her doğrunun yanlışını İslam'la bütünleştirmeye kalkarsan elbette anlayamazsın. Çünkü sen kendini soyutlamışsın, kenara çekilmişsin her şeyin, bütün kabahatı İslam'a atmışsın, geçmiş Oluyor. İslam'ın ideali olmaz. İslam'ın doğrusu olmaz. Ama Müslümanların doğrusu, Müslümanların ideali, Müslümanların yanlışı olabilir. Müslümanların sıradanı, Müslümanların iyisi, Müslümanların kötüsü olabilir ama asla İslam'ın kötüsü, doğrusu, yanlışı, idali olmaz. İslam'ın sıradanı olmaz. Kavramların, anlayışların karıştırıldığı toplumda dini yaşamak zorlaşmaya başlar. Zira kavramlar karışıktır, anlayışlar karışıktır. Böyle bir durumda din öğretimi diye bir şey kalmaz her kafadan bir ses çıkar. Her kafadan bir hüküm çıkar. Çıkan sesler, hükümler insanların iyiliği, İslam'ın idealine yönelmişse artık din yaşanmaz hale gelir. Çünkü her insan en iyi, en ideal noktasında hayali ütopik kavramlar üretmeye başlar. En iyinin, en idealinin yaşama indirgenmesi zordur. Böyle bir şey olmaz. Yaşama indirgenmeyen din iyilerde İdeallerde dolaşmaya başlar ama yaşamda sıfırlanmıştır. Yaşama girmez artık. İyilerde, ideallerde dolaşan, İslam'ı yaşamak isteyenler sıradan hayatları içinde zorlanmaya başlarlar. Halbuki Allah ayetlerini toplumun en cahilinden en bilginine kadar sıradan insanlar üzerine indirmiştir. Onlar ayetleri anlamışlar, hayatlarında uygulamışlardır. Rasul zamanındaki bu anlayış ideal din noktasına Ulaştırılınca yaşamdan korulmuştur. Siz ideal İslam diye bir kavram üretirseniz, o ürettiğiniz kavram Allah'ın gönderdiği dini yaşamdan kovulmaktır. Çünkü o ideal din diye tabirlediğiniz her şey Müslümanların önüne bir engel olarak gelir, bir zorluk olarak gelir. Geçen de İzmir'de bir kitapçıdayım. Bir tefsir çıkmış yeni. Kitapçı bir başka arkadaşa hararetle anlatıyor. Türkiye'de bu tefsirin basılması 40 ciltle planlanmış. Ama arkadaş bilgi veriyor, diyor ki tefsirin aslı 160 cilt. Çok uzun, herkes okuyamaz diye özetleyerek Türkiye'de 40 ciltle çıkarılmasına karar verildi. Ben de hayretle dinliyorum. 6600 küsür ayet var, bir cilt, kitap var önümüzde. Meallerde yarısı Arapça, yarısı Türkçe. Arasından Türkçeleri kaldırdın mı veya Arapçasını kaldırdın mı 600 sayfa 300 sayfa olur. Bu nasıl oluyor da 160 cilt oluyor? Kafamdan gezdiriyorum şimdi o konuşurken. Nihayet konuşmasını tamamladı. Ben dedim ki gerçekten bu tefsir 160 cilt mi dedim? Aslı orijinali. Ve orijinali Arapçaymış. Arapçanın 160 cilt olması demek Latin harfleriyle basıldığı zaman en az 200-250 cilt olması demektir. Çünkü Arapça sesli harfler olmadığı için Senor gibi daha dar kalıplarla yazılır. Mesela bir ifade, bir makaleyi Arapça metinle yazsanız, Arapça kalıpla yazsanız, diyelim ki bir sayfa tutuyorsa onu Latin harfleriyle yazdığınız zaman o iki sayfa veya bir buçuk sayfa tutar. Arapça baskısı 160 cilt olan bir kitap, bir tefsir. Türkçe'ye çevrilse aynı şekilde herhalde 200-250 cilt yapacak. Sordum o zaman. Dedim ki bu kadar yalanı nasıl uydurabilmiş? Yani 160 cilde ulaşırken bu insanın yazdıkları hiçbir zaman doğru olamaz ki. Bu kadar yalanı nasıl uydurabilmiş? Gözümün içine baktılar şöyle diktik. Şaşırdılar. Ne diyorsun der gibi? Allah'ın ayetleri ortada. Allah tekrarlarıyla birlikte peygamber kıssalarını anlatırken tekrarlarıyla birlikte bir sürü olay anlatıyor, tekrarlarıyla anlatıyor. Tekrarlarını kaldır, kaldır, kaldır, kaldır, kaldır. Allah namazın farz oluşunu, orucun farz oluşunu işte haramları sayarken birkaç yerde sayıyor. Tekrarları kaldır. Koyduğu haramları hüküm olarak bir kenara yaz. Helalları bir kenara yaz. Farzları bir kenara yaz. Peygamber kıssalarını sadeleştir. Örneklerin Musa hikayesi 3-5 surede anlatılıyor. Onu bir suriye indir. Öbür peygamberlerin bir suriye indir. Kıyametten bahsediyor bir suriye indir. İşte bütün konuları bir sureye indir. Tekrarları kaldır. Ne kadar önünde? 30 sayfayı geçmez. Yeret yani 20 sayfayı geçmez. Şimdi bu kadar özetli, bu kadar yalın ve açık bir dinin kitabı nasıl oluyor da 160 ciltlik bir anlatımla insanlara sunuluyor? İşte dinde zorlama budur. Siz artık o dini anlayamazsınız. Ancak 160 cilde sığdırılan bir İslam anlayışı var. 10 cilde, 15 cilde sığdırılmış bir İslam anlayışı var. Bu dini anlayıp hayatınıza geçirmek artık bir ütopya haline gelir. Bir ideal haline gelebilir ve bu Ütopyalıktan başka bir şey olmaz. Ve asla da yaşama indirgenmez. Rasul zamanında şöyle bakıyoruz. Niye bakıyoruz? İyilerde, ideallerde dolaşan İslam'ı yaşamak isteyenler sıradan hayatlar içinde zorlanmaya başlarlar. Halbuki Allah'ın ayetlerini toplumun en cahilinden, en bilgisine kadar sıralanan insanlar üzerine Allah ayetlerini indirmiştir. Onlar ayetleri anlamışlardır, hayatlarında yaşamışlardır. Rasul zamandaki bu anlayış ideal din noktasına ulaştırılınca yaşamdan Özetle, İdeal din, ideal İslam algısı Allah'ın ayetlerini yaşamdan kovar. İdeal din, ideal İslam algısıyla dine bakanlar asla ayetleri anlayamazlar ve o dini zorlaştırırlar insanların hayatına. Çünkü ideallik insani bir kavramdır. Ve her insana göre değişebilir. İdeal dini tanımlayanlar tanımlayan insanlar bile şöyle der. Bakın etrafınıza çok ideal İslam'ı anlatmaya çalışan insanlar, sonuçta siz onlara bir soru sorsanız, peki siz yapabiliyor musunuz? Bu anlattığınız dini yaşayabiliyor musunuz? Doğrusu bu ama ne yazık ki her zaman yapamıyoruz. Allah bizi affetsin. İnşallah affeder. Sözüyle idazi ettikleri şeyin yaşamda, yaşamlarında olmadığında da itiraf ederim. Çünkü zaten hiçbir ideal, idealize edilen şeyler insanlık yaşamına indirgenmez. Müslümanların geçmişin yanılgılarından kendiniz uzaklaştırarak İslam yalın haliyle yaşama indirgenmesi gerekir. Allah nasıl gönderdiyse. Geçmişte ne kadar yanlışımız varsa bunlardan uzaklaşıp Allah'ın ayetleriyle İslam'ı kavrayıp ona teslim olup yalın, sade haliyle yaşamınıza indirgenmesi gerekir. İnsanın yapabildiği amel, ameldir. Yani bir insan neyi yapabiliyorsa, neyi yapabilecek güçteyse o ameldir. İnsanın yapamayacağı şeyler, gücünü aşan şeyler amel değildir. Allah da bunu emretmez zaten. Zaten kendisi ayetinde diyor, biz hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz diyor. İnsanın yaşayabildiği din İslam'dır. İnsanın hayatına, yaşamına sokamadığı din İslam değildir. O, insanların ürettiği bir dindir. İnsanlar Allah'ın kendilerine emrettiği dini anlamış olsalardı, yaşamlarında olur. Ama insanlar öyle bir İslam tasavvur ediyor ki yaşamlarına sokamıyorlar. Eğer insan bir ameli yapamıyorsa, yerine getiremiyorsa, o insanın gücünü üstündedir. Allah hiçbir zaman insanın gücünü aşan ameli insanlara emretmez. İnsanların gücünün üzerine amel emredenler, hüküm koyanlar, insanların hayatına dini zorlaştıranlardır. Allah böyle bir şey yapmaz. Eğer Müslümanların algıladığı İslam'ı hayatında yaşayamıyor görüyorsak o zaman o, o Müslümanın gücünün üstünde. Allah hiçbir zaman insanın gücünün üstünde din göndererek onları İslam'a yani barışa, huzura, esenliğe davet etmez. Çünkü gücün üstündeki bir yaşam insana huzur, barış, esenlik getirmez. Barış, huzur, esenlik daima insanın gücü içinde, yaşamında olan şeylerdir. Bir insan kendini ne kadar aciz, basit görüyorsa ayetler ona hitap ederek ona kendini tanıtır. Ayetlerle yolunu çizmeye başlayan insan aklını, mantığını, iradesini, gücünü, duygularını, yaşamını öğrenir. Ayetlerin özü budur. İnsan basit, kendini aciz görürken Allah'ın ayetleriyle karşılaşarak Allah'ın ona nasıl kendisini tarif ettiğini öğrenir. Kendisini tanıttığını öğrenir. Bugün Mekke'de olan budur. Medine'de olan budur. Orada hırslarına gömülmüş insanlar, köleleştirilmiş insanlar, acizlik içerisinde yaşayan insanlar Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya geldikleri zaman bu ayetlerden kendilerini anlamışlardır. Kendilerini tanımamışlardır. Ayetlerle yolunu çizmeye başlayan insan aklını öğrenmiştir. Mantığını öğrenmiştir. Çünkü Allah ona aklını kullanmasını istemiştir. O güne kadar kullanmadığı aklının farkına varmıştır. Mantığını kullanmasını istemiştir. O güne kadar kullanmadığı mantığının farkına varmıştır. İradesini kullanmasını istemiştir. O güne kadar kullanmadığı iradesinin, iradi özgürlüğünün farkına varmıştır. Allah gücüne göre hükmetmiştir. Gücünün farkına varmıştır. Allah duygularına hükmetmiştir duygularının farkına varmıştır ve Allah yaşamına hükmetmiştir, yaşamının farkına varmıştır. Bunları öğrenen dolayısıyla kendini öğrenen insan artık güçlenmiştir. Çünkü zayıflık insanın kendisini tanımamasından kaynaklanır. Güçlenen insan kullara kul olmaktan kurtularak Rabbi ile buluşur, insanların kendine öğrettiği dinden kurtularak Allah'ın ayetleriyle tanımlanan öğretilen dinle buluşur. O zaman güçlü hale gelir. Bütün amacımız, bütün duamız bu yönde olmalıdır. Rabbim bize kendimizi öğret. Rabbim bize ayetlerini anlamayı öğret. Bize yolunda yaşamayı öğret. İnanıyorum sen asla bize zorluk etmezsin, emretmezsin. Sen bizi daima Barışa, huzura, esenliğe davet edersin. Sen bizim için daima kolaylıkları gösterir. Bizi zorluklara itmezsin. Çünkü sen bizim Rabbimizsin, Mevlamızsın, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Duamızı sürekli yapmamız gerekir. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzeriniz olsun.